Üstad hazretleri Kastamonu'dan Denizli hapsine götürülürken zamanın Ankara valisi Nevzat Tandoğan üstadı sarıklı cürmü meşhut halinde yakalatmak ister. Bu işle görevli memurlar istasyona geldiklerinde üstadı sarıksız görürler ve nasıl haber aldı da sarığı çıkardı deyip hayret içinde geri dönerler. Daha sonra üstada bu olayın nasıl olduğu sorulduğunda, bu keramet değildir. Bir pire onları mağlup etti. Ben başımı kaşımak için sarığımı çıkarmıştım. Üstad kerameti kendine değil, pireye veriyordu.